Merhaba, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, üç haftadır devam ettiğimiz bir e, tez var idi. Dile kolay, Güzin, üç yenerin. hafta. Evet ama öyle böyle de tez değil biliyorsun. Başlığını hatırlıyor musun? <gülüyor> üç haftadır konuşuyoruz, <gülüyor> Ezberleme, başlığını Ezberlemeye çalıştım, hatmetmeye ama olmadı. Ee, benliğin yapılandırılması iki nokta üst üste, safi benlik yapısının sembolik, kimlik ve özgürlük pratiği üzerinden isnadı. Senin böyle bir tezin olmadığı hiç. Ben Hiçbir isnadını unutmadım bir tek. Ha? İsnadı kelimesi isnadı. çok hoşumaştık. Ben hoşuma isnadı. Kumadı, değil mi? Başını ve sonunu Yoksa. ezberliyorsun. Evet. Ee, bu mevzu, bu tez e, üzerine e, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürü İncelemeler Programı'nda e, master tezi olarak veren Güzin Yener ile 3 haftadır konuşuyorduk. Bu hafta 4. hafta inşallah bu hafta itibariyle <gülüyor> e, meseleyi kapatacak, kapatacağız. Güzin Merhaba, tekrar e, evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta e, en son bilgi ve e, pratik e, ayrımı noktasında kalmışdik. Evet. E, tam da aslında şey e, sohbetimiz üzerinden tezinle e, paralel e, gittik ve e, artık e, bu bilgi pratik e, ayrımları ve özgürlük kavramına evet. yaklaşıyoruz. Aslında benim yapmaya çalıştığım, birleştirmeye çalıştığım şey batıdaki özgürlük pratiğiyle işte doğuda aslında aydınlanma olarak tanınmadıkları özgürlük pratiğini bir şekilde bir ortak payda da buluşturabilmektir. Çünkü batıdaki nasıl politik ise hani işte yukarıdan aşağıya gibi düşünürsek aslında doğuda da işte aşağıdan hani benden yukarı ya da işte bireyden yukarı gibi bir şey söz konusu. Burada da aslında Marx'tan hani... Aldığım bu Feuerbach'ı eleştirdiğim metninde aslında açıklamış olduğu gibi mesela işte felsefeciler diyor bugüne kadar sadece işte dünyayı hani işte açıklamakla ya da betimlemekle uğraştı. Ama asıl hani e, yapılması gereken değiştirmektir bunu diye açıkladığı güzel metninden alarak özgürlük pratiğini aslında buraya bağlamaya çalıştım. Çünkü e, Marx o metinde ne diyor hani bireyden diyor başlar. Yani sen kendi içinde bir şeyleri değiştirirsin ya da bir şeyler üzerine bir e, özgürleşme başlatırsın ve bu zaman içerisinde bu bireylerin sayısı artar. Hani bunu kendinde yapmaya çalışan bir kitle oluştuğu zaman devrim ve özgürleşme bunun üzerinden gerçekleşir. Öyle hani işte kitlesel olarak ya da işte hadi devrim yapıyoruz diye kalk gidip Kalk gidelim diye olmaz diyor aslında. Parti politikalarıyla olan bir şey aynen, değildir. Aynen. aynen öyle diyor aslında <gülüyor> ve çok da güzel söylüyor. Çünkü özgürlük pratiğinden bahsediyorsak bütün bunlar zaten bizim ben ve hani kurguladığımız benlik ve bunun yan getirileri işte birey. Hani onun politik, politize edilmiş hali vesaire bunlar hepsini birbirinin işte tamlamaları aslında. Ve bu da diyor ilk başta en temelde benlikle kendi içinde sen bunu ahledip değiştireceksin ki bu bir özgürlük pratiği olabilsin. Ben de burada o Doğu'nun güzel hani geleneği içerisindeki özgürleşme pratikleri ki aslında bütün Doğu felsefesi budur. Bir özgürleşme pratiğinin e, yazıya işte dökülmüş, uygulanmış şu hala da devam eden sürecidir aslında. Bu ikisini birleştirmekti bir hani işte manada yapmaya çalıştığım şey. Bu biraz şey özellikle devrim noktasında söylediğiniz şey kitleden yeküne aslında daha... Yani kitleye yerine, kitle şeyi çünkü parçalı bir, benim zihnimde en azından parçalı bir yapı olarak düşünüyorum. Ee, bireydeki e, devrimin gerçekleşmesinden evvel tanımlanmış bir devrimin kitleye şey yapılması, Enpoze tanımlanması, edilmesi, empoze evet. edilmesi. Ee, sonuçta yine e, bir, bir, bir diye sayıları toplayarak bir toplam elde edilmeye çalışıyor ama birle ile bir arasında bir çizgi var. Yani evet, evet. bir yakün olamıyor kesikli diskrit hatta matematikte ha. de çok güzel karşılığını bulur diskrit matematik. kes onu nasıl çevirebilmiyorum. İşte kes kesil kesintili kesir kesikli birbileri arasında sınırlar bulunan ama bir yekün olmak yani tam aslında bir şeyi bir daireyi tamamlamış olmak. Evet. manasına geliyor. belki buradan da farklı bir devrim şeyi tahayyülü tanımı demeyeyim ama tahayyülü bişimde yoksa başka bir totaliterliğe mi götürmeliyiz? Evet. Totaliterliğe. Çünkü bahsettiğim evet. kitle ve toplamlardan ve kesikli toplamlardan oluşan totaliterlik demek aslında. Tabii ki. Ki o totaliterlik yeniden dönüp o birlerin tanımını bir daha yap yapmaya, yapmaya başlıyor. başlıyor. Her evet. bir bir sayısının tanımını. Nihayetinde toplamda kısır döngü e, yine aynı içinden. şey çıkıyor. Evet. Peki ama e, Batı felsefe tarihine. Şöyle baktığımızdaki e, o özgürlük tanımları, yaklaşımları vesairelere baktığımızda son derece e, iktidarla e, alışveriş halinde özgürlük tanımları bunlar. Tabii işte Foucault'un hani hakikat oyunlarında çok evet. güzel dediği gibi aslında bize dikte edilen bir e, birey tanımı var ve onun içerisinde işte eleşmek eğ aslında evet. hiç sorgulamadan. Aslında ya da sorguluyorsun ama işte var olan paradigmanın içerisinde yaptığım bir sorgulama bu hani dıştan bakıp ya da hani bunun ne kadarı devrimci işte ne kadarı devrim prati ne kadarı pratiği prati evet, yani değil Ali değil de Velidiince e, devrimci olu veremiyorsun işte, ya da olu veremiyor olman lazım, lazım evet. ama e, Doğu şeyinde tamamen bu konudaki e, silme cehaletimiz ve e, bize verilen gösterilen şey üzerinden fotoğraf üzerinden baktığımızda aslında doğudaki işte özgürlük şeyleri çok daha daha yine mistisiz bir e, haldeymiş de hani e, ha. şeye iktidara politik şeye herhangi bir şey gibi e, kendi odasında kapanır işte çilesini çeker e, ya da işte kendi iç tefekkürünü yapar bilmem ha. ne yapar ve zihni bir özgürleşmedir bu Şimdi... gibi bir algı söz konusu. Çok pardon. Ha. Sanki bu da bir tür eylemsizlikmiş. Tabii. Ha, hiç aktivist evet, değil değilmiş. Değil. Aktivist olmak zorunda ya hani Turistik bir şekilde. Evet. Budistizlerde işte böyle e, budist tapınaklar, binämleler gezilir. İşte ha, böyle ha. odalarda e, keşişler vardır. Önderinde tabak falan filan. Ha, ha. Hani işte özgürler bak. Değil mi? Ha. Gibi bir i̇şte şey var orada aslında sanki. Çok karikatürize enteresan. etme. İki iki tarafı var bunun aslında. Şimdi baktığımızda doğu felsefe, ya yani Budist felsefeyi aldım ben özellikle işte evet, hani yani haftalardır Budist konuşuyoruz. Şöyle şimdi Budist Budizm ilk Hinduizm'in içerisinde ortaya çıktığı zaman gerçek bir devrimci aslında. Çünkü zamanın kas sistemini hani kas yoktur diyor. Tanrılar evet. yoktur diyor. Bir yaratıcı yoktur diyor. Kozmoloji hani tanımını al aşağı ediyor. Hani o zamanki bütün nihilist akımları ya da işte dediğin gibi eylemsizlik mesela o zaman baskın olan bir diğer hani hala devam ediyor işte Advaita Vedanta dediğimiz hani çeşitli ekolleri var onların da. Onların da hepsi hala canlı bu arada hani ölmüş hmm. bir takım şeylerden bahsetmiyoruz. Onlar kendi içlerinde mesela müthiş bir e, çıkar kavgasına düşüyorlar. Çünkü bu politikayla ortaya çıktığı zaman politik e, düzlemi tamamen değiştiriyor bu da daha hayattayken oluyor bu. Hani çünkü kendi işte e, aydınlanmasından sonra işte ilk derslerini vermeye başladığı zaman etkin olan o Brahmin Hindu ekolleri arasındaki kavgalara hem yeni bir boyut getiriyor hem de o hani e, felsefi sistemleri destekleyen işte cumhuriyetler var aslında hani. O zaman gerçekten meclisler vesaire hani me şey site devletleri var aynı hani falan filan onları değiştiriyor. Ve bu politik olarak mesela bu kavga hala devam ediyor. Şu şekilde Budizm'in işte Hindistan'da zamanla yok olmasının çok politik sebepleri var mesela. Çünkü kas sistemini belirli bir süre çok etkin. Daha sonra o akım dediğimiz işte ak geri kazanıyor. Bilmiyorum. Aslında çok politik bir kavga var. Hani buna ne kadar girmek şu anda yerimiz zamanımız var bilmiyorum ama hani kendi içlerinde aslında çok politik bir iktidar kavgası Bu bulanın yaşadığı dönemde de böyle zaten Hı. zehirlenerek öldürülüyor. Hani i̇şte, bu da yani. yani hani çünkü o zaman gerçekten söylediği bir takım şeyler zamanın ötesinde bütün politik sistemi o sistemin tanımladığı birey yapısını mesela o zaman bozmuş oluyor zaten gibi düşünelim. Hani o yüzden baktığımızda, yani bir özgürlük pratiği derken bir eylemsizlik değil. Tam tersine şöyle şimdi bizim derdimiz aydınlanma ise özgürleşme ise bir kere zaten bu yapı hani problematize edilmiş gerçekleri biz hani bir yapı bozumundan geçiriyoruz. Sonra bunu yeniden yapılandırıyoruz. Bu, bu ilk başta zaten bireysel bir özgürlük pratiği olmak durumunda. Çünkü idrak dedik mesela geçen haftalarda idraki kolektif olarak yapamazsınız. Yani evet. hani Bu dolayısıyla da şöyle hani. Bir yerde çok da işte determinist yani şey bakarsak aslında ne denir yani çok da faydacı bir şekilde bakarsak belirli bir yaşam süremiz var. Ve bu yaşam süresi içerisinde bunların idrakini ne kadar gerçekleştirebilirsek o anlayış içerisinde daha sonraki yaşamlara o kadar fazla katkımız oluyor. Ama bu bir yola çıkma hani, zaten aslında. Bir evet, bitirme, evet. bitimi bellilermiş hani mutlak. ...bir şekilde bir noktaya bağlanmış bir şey değil zaten. Değil. Değil. Bir hani aslında hani bir devamlılık süreci. O devamlılık süreci de ne lineer ne de işte bu hani çok e, yeni çağ şeyle falan söyledi... ...hani mistik bir kavram döngüsel falan değil evet. kardeşim. Döngüsel de değil, lineer de değil. Adamlar zaman şeyi zaten yok diyor. Hani hı hı. uzay ve zaman algısı tamamen bizim yarattığımız bir şeydir... Hani evet. dolayısıyla bütün bundan çıkan iktidar işte hakikat oyunları vesaireler falan bir yerde senin idrak pratiğinin içinde bir e, seni aşağı çeken bir hani soyutlamadan öteye gitmiyor. O yüzden de kendi idrak çalışman içerisinde bunları zaten almamak değil bunları zaten o idrak ekarte ediyor. O yüzden de hani evet bugün gittiğimizde turistik işte man rahiplerin önünde duruyor falan yani bu işte gene bir oryantalist bir şey aslında yani evet, o adam evet, eylemsiz evet. mi o adam eylemin kralını yapıyor yani hani bunu hangimiz yapabiliyoruz kendin içinde oturup ya yani illa gidip bir e, şeye kapılanmak ya da işte dağ başında oturmak falan değil tam tersi evet yani bir monastik düzen var. Hani çünkü gerçekten o kültür yapısı içerisinde ve bu toplum tarafından destekleniyor bu arada. Hani kesinlikle halktan bağımsız bir yapı değil. Batı'da mesela işte Orta Çağ'da falan başlayan o monastik kurum sallaşmayı falan düşünün. Hiçbir zaman mesela Doğu'da o monastik kurum hani halktan ayrı ya da soyut ya da işte kendi içerisinde böyle İldişkili otonom he, gelmiyor. Gelmiyor çünkü <gülüyor> hani direkt oradan beslenmek zorunda. Zaten ve kendi içlerinde mesela çok demokratik bir yapıları var hani işte kimlerin ders vereceği kimlerin şey yapılacağı falan bunlar hep aslında işte ortak kararla veriliyor falan hani bunları bir tarafa bırakalım ee, aslında o yapının eylemsizliği aslında hani bizim anlamayıp hani bir çamur atmamız gibi daha çok çünkü eylemsizlik derken hani e, ne yapmak yani politik bir mücadelede bulunmamak mı eylemsizlik eylemsizlik derken neyi kastediyoruz hani politik bir mücadelede bulunmamaksa mesela hani e, ya da ne bileyim işte e, kitlelerin sokağa dökülmesi mi ya da işte hak arama mı ya da iktidar olma mı hani neyi kastediyoruz o eylemsizlikte? Evet, yeni bir iktidar kurma mı Eylem, kurma. Evet. Yapalım, <gülüyor> eylemde bulunarak yoksa <gülüyor> bunun bir farkına varılması lazım. Şöyle hani e, tarih hani işte, felse yani için pratiğini bir tarafa bırakıp tarihçesine baktığımızda iktidarın hani e, desteklediği Ekoller var mesela işte Osmanlı'da nasıl zaman zaman bektaşilik olmuş olmuş ya da işte batıda da aynı şekilde. Evet hani belirli işte patron sistemiyle hani ilerleyen belirli bölgelerde belirli ekollerin daha güçlü olması işte Moğolların hani işte etkisi var vesairesi var. Yani tarih içinde çok belli başlı bildiğimiz dönemlerde de aslında bu iktidar kavgası devam ediyor. Ama bu iktidar kavgası hep talidir onların e, bakış açısına göre. Yani evet bir yerde bir mücadele bilmem ne çünkü hani geçen haftalarda zaman mefhumlarını konuştuk bu adamların hani e, her şey hani bir akış hali ve devamlılık içerisinde ele alınıyor o felsefe içerisinde hani o devamlılığın içerisinde hangi kesiti alacaksınız ki yani adamlara göre böyle bir kesit almaya gerek yok hani o ayrı o kesitin içerisinde neyin iktidarının şeyini yapacaksınız mücadelesini vereceksiniz. Çünkü adamlar diyor ki hani bütün bu işte iktidarda güçtü şuydu buydu bunlar zaten hakikat oyununun kendisi. Hani hatta bir yerde işte samsar dedikleri o hani döngü yaşam ölüm döngüsü içerisindeki farazi bizim kurduğumuz işte kavramların şunların sembolik düzeninin bizzat seni o oyunun içine çeken e, kavramları. Ve o kavramlar gayet etkin çünkü hepimizin içinde mesela arzu var, acı var. Hani nihai işte iyi yaşam sorusu işte antik Yunan'ın evet. falan. Nedir? Mutlu olmaktır. Hani iktidar, hani güç. Niçin yapıyoruz? Çünkü evet egemen olacağız. Neden? Hani keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Hani çünkü bunu yapabilirim. Hani aslında işte Laka'nın psikanalizmi dediği nedir? Hani niye yapıyoruz bunları? Yapabildiğim için. Hani evet. Yapabilmek ben yapabiliyorum demek. Ve ben yapabiliyorum dediğin anda evet işte benlik tanımlıyorsun onu tanımlıyorsun falan gittin işte. Yani yeniden kendine döndüğünde yapabilmenin kendisi ben olmanın şartı haline geliyor. Aynen. Aslında aynen. beni ku, kurup yapabilmeyi belki sonra koyuyor gibi görünsek de bir süre bir, bir şekilde bunun terse dönüyor. Yapabildiğin için ben diyorsun. yapabildiğim için evet. ben demek zorunda kalıyor durumuna dönüyorsun. Yapamadığın her Hayır, bir Descartes, vakitte ben onu... Ol... <gülüyor> evet. yapamadığın her bir vakitte ben olmaktan kaybediyorsun. Yani benle ilgili bir problem ve dönüşü yapamamak. Tabii ki Ya yok. da yapmamak ya da eylemde bulunmamak. Sanki ben olmamak. Hmm. Orada bulunmamak hatta. Yani relatif bir tanım <gülüyor> yapıyoruz. işte dedik ya hani ben diye var olmayan bir nesneleştirme yapıp bunun üzerine kuruyoruz. Bütün kurum işte Institution Foucault'un dediği işte kurumları ve o kurumların dayattığı kavramları vesaireleri. Dolayısıyla da bunun üzerine bir özgürlük pratiği çıkışı arıyoruz. O benim içinde ama o beni kurduğun anda zaten hani o iktidar sürecinin bir aracısısın. Hatta piyonusun ne aracısı yani hani. O yüzden o hakikat oyunlarından özgürleşmek maksat zaten hani güç ve iktidarı alaşağı etmek için değil. Ben o düzlemden bir çıkayım dediğin Hı -hı. anda zaten o yapı çözülecek. Dolayısıyla aslında eylemin hani e, en ileri noktası bence bu. Burada gündelik dildeki iktidar ve egemen kelimelerin ne kadar da aslında başka yerlere... Yani ...oraya da tabii Hı. ki e, atıf yapabilir ama başka yerlere, hep başkasına Hı. gönderme yapması çok garip. Yani ben değil, onlar iktidar. Tabii, tabii. Ben mücadele ediyorum, onlarla mücadele Hı. ediyorum. Bunun ne kadar da aslında tehlikeli olduğunu düşündüm ben bu noktada. Bu, yani bir şey es geçtiğini en azından. Haksız olduğunu söylemiyorum, Hı. haklılık payı var ama. Evet. E, bir de burayı es geçtiğini aslında çok doğru çünkü evet dediğin gibi ben ve öteki hani bir iktidar var ve ben değilim ama hani bu işte her yerde diyor. görüyoruz yani senin eline o güç geçtiği anda sen de onun kralını yapıyorsun. Hani çünkü bu böyle bir oyun zaten o hakikat oyunun amacı o ben ve öteki <gülüyor> ama ben öteki olduğumda ve başka ötekiler bulup hani kendim başa geçtiğimde de aynı döngüyü devam ettiriyorum. Başka yolu yok çünkü bunun o daire içerisinde o paradigma içerisinde başka yolu yok. Ama bunu kırmak işte dediğim gibi hani aslında tam da içsel bir eylemle evet. mümkün. Evet o e, aslında bir pratik formu olarak e, şeylerin Budist e, rahiplerin eylemsizlik gibi gösterilen hmm. e, halleri ne e, bugünkü şeyin dünyadaki... E, Eylemlerin yahut pratik e, türünün e, başka bir kapıdan varmakta olduğunu da düşünebiliriz gibi geliyor. Evet. Yani o işte Occupy hareketleri Hı -hı -hı. falan filan. Burma'da, Duyuyorlar. Burma'da yönetime karşı mesela uzun zaman sonra başkaldırmaları gibi, hani çok eleştiri evet. aldı mesela işte bu e, Augustin Suçun'un serbest bırakılmasına yol açan o iki yıllık süreçte mesela ilk kez hani oradaki hani rahiplerin işte taslarını ters çevirip hani oradaki işte e, halka gösterdikleri protesto ile ilk kitle desteğinin büyümesi. Ya yani şimdi bunu hani Batı bakış açısıyla değerlendirdiğimizde çok farklı. O adamların kendi içlerindeki şeyleri çok farklı. Şimdi uzun zaman mesela eleştiri aldılar. Hani niye bunu daha önce yapmadılar? Junta rejimin Hani tam tersi junta tarafından besleniyorlardı. Hani ne zaman ekmekleriyle oynandı o zaman hani ters çevirdiler sadaka taslarını diye mesela çok eleştiri aldılar. Ama kendi içlerinde hani... Evet politik bir mücadele hani bugünkü global politik mücadeleye baktığında dediğin oküpay eylemi gibi aslında işte adamlar ilk kez manastırların dışına sokağa çıktı falan. Ama zaten hani e, Tibet meselesi mesela en hani bırak Burma'yı hani Burma gene kendi içinde bir junta ama Tibet'in e, özelliği ya da bağımsızlığı ya da işte Sincan'da olanlar hani filan bunların hepsi global işte o okupay hareketleri içerisinde değerlendirirsek evet hani geç kalınmış vesaire falan ama bu adamlar zaten çok uzun zamandır kendi içlerindeki o hizipçilikle vesaireyle zaten uğraşıyorlar hani yani bu yeni başlayan bir şey değildi zaten var olan bir hareketti ama nasıl ne zaman ki Batı medyası hani onları duyurmayı seçti şimdi başlamış gibi göründü bir yerde. Yani yoksa hani hiç olup bitiyordu ruhumuz duymuyordu yani. tabii hiç haberi olmuyordu yani sanki. Olması gerekmiyordu şimdi ne zaman İngiltere'deyse şimdi İngiltere'de suççi mesela hani ne zamanki başka bir global politik oyunun işine geldi onu o şekilde kullanmak. Evet bütün gün işte radyolarda televizyonlarda izlemeye başladık orada bir şeyler oluyor ya oluyordu zaten. Orada hani şu anda sınır, heh, sınır kapalı. Mesela Tibet meselesine bakarsak geçen, Oca geçen Aralık ayında kapandı sınır. Tibet sınırı dış şeyleri işte gazetecileri falan direkt kapının önüne koydular vizeler durduruldu geçen Mayıs ayında tekrar kapatıldı çünkü çok yoğun protestolar var ve self immolation dediğimiz protesto için kendini yakmalar artık binlerce kişiyle hani i̇şte. ve sokaklarda gerçekten hani e, vuruluyor yani insanlar falan ve bu senelerdir böyle şu anda ay çıkmış durumda. Ama hani o oranı oraya o kadar eğilmek çok işimize gelmiyor şu anda. O yüzden o özgürleşme pratiği hani yoktu vardı falan filan işte. Yani medyayla o kadar göreceli hale getirmek mümkün mü ki bu takım şeyleri? Evet. O adamların dediğine de cuk oturuyor aslında. Çünkü onlar zaten diyorlar göreceli. yani, yani. <gülüyor> Hani bu şey gibi ya bir anekdot vardır ne kadar doğru işte. Mao'ya soruyorlar ya Fransız devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz hani. Henüz erken. Henüz erken diyor adam yani <gülüyor> hani gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şimdi son programımızın yani bu mevzu üzerine yaptığımız son programımızın son 2-3 dakikasına girdiğimizde son olarak bir şey sormak istiyorum şimdi şeyinde tezinde budist felsefe ve freud Lacan, fuko üzerinden bir analiz kuruyorsun evet. bunun üzerinden acaba özellikle işte 20. yüzyılın e, i̇kinci çeyreğinden itibaren e, batı felsefesinde bir kanalın doğu felsefesiyle e, alışveriş halinde olma yani e, kavramsal ve zihni olarak yani Lakan gitti Budist metinleri okudu diye söylemiyorum. Değil. E, başka kapılardan başka hmm. yollardan benzer yerlere varma gibi bir durum var. Şöyle bahsedebilir Batı miyiz acaba? Batı felsefesi yapmadı bunu, Batı bilimi yaptı. Yani sinir bilimi mesela, işte bu hani benlik üzerine mesela ama işte nöronları aynen nöronları bulunmadan tezin bir bölümü işte aynen nöronları ama ya da bulunmadan fantom, önce e, Lakan evet. ayna söyledi e, zaten bunu aynen. makamından bahsetmişti ki zaten o nöronun adı o yüzden aynen oldu. O yüzden aynen oldu. Aynen yani, öyle. O yüzden aslında yani. Lakan bilimden önce gelmiş oldu. Aynen. Evet doğru söylüyorsun aslında ama gene de uygulamada yani bu diyaloğu evet. aktif olarak başlatan ne oldu? İşte sinir bilimi oldu ya da işte parçacık fiziği oldu. Hı hı. Hani bugün o Mind Body Forum geçen haftalarda bahsettiğimiz evet. o toplantılarda ağırlıklı olarak tamam mesela şimdi yeni yeni işte e, psikologlar katılıyor vesaire falan ama ilk başta bunu baş, başlatan hani çok aslında işte matematik oldu şu oldu bu oldu evet. mesela. İkna ediciliği mı ya da kabul ediciliği edilmiş ol, olmama çünkü bu arada yani Lakan diyoruz ama... Bir sürü şey açısından da bilim insanı açısından da ya bunlar bilimsel değilleri bilmem yani, değil tırıbırı tırıbırı işte. kabul edilmiş varsayamıyoruz tabii Bakarız tabii çünkü işimize gelmiyor Yani şimdi deminden mesela bugün konuştuğumuz gibi Şimdi özgürlük pratiği diyoruz Bireyden başlar diyoruz Yani en çok zorlandığımız konu dönüp kendimize bakmaktır Biz saatlerce konuşabiliriz Üzerine yazabiliriz evet. Karşılaştırabiliriz Hani çok kolaydır bir şey hakkında konuşmak Ya da bir şeyi etüt etmek kolay Onu yapmaya başlamak Yani onu hayatında bir yol olarak izlemek ayrı bir şey ve bu hiçbirimizin işine gelmeyen bir şey. Çünkü zor. Oturup bir kendine bakmayı gerektiriyor. Bizim de katlanamadığımız şey bu. O yüzden Batı'nın mesela problematiği işte. Bir başka açılımı. Tamam bu adamlar dönüp de doğuya ya bunlar ne diyor diye bakmaya çalıştı. Ama bugün benlik çalışmaları hani bu pratikler Batı'da psikolojinin alanıdır. Terapinin evet. alanıdır. Sen bir ötekine giderek bunu yaparsın. Kendi kendine değil. Evet. Mesela ve o da bir açma. Ve süreçler dokümente edilerek. Tabii ki. Tabii ki bir yere kadar yani nedir evet hani terapi vesaire hani kendim de bir terapistim evet terapötik ilişki içerisinde evet bir takım şeyler karşılıklı hani teati işte o da bir diyalektik aslında tamam. Ama takılıp kaldığı bugün mesela çok temel e, işte terapi yöntemlerinin işte bu e, nedir mesela bilişsel, bilişsel terapi o, o, kognitif terapi dağılmıştı. artık mesela üçüncü dördüncü jenerasyon. E, kognitif terapi var ve hepsi mindfulness üzerine yani mesela farkındalık üzerine ve adamlar ki bunu başlatan işte John Kabat-Zinn işte e, kimdi mesela işte analist e, Mark Epstein mesela bunlar hep e, bu listeni hani, Yerlerden gidip hani öğrenip işte hepsi dalaylamanın öğrencisi falan gelip bunu artık üçüncü, dördüncü jenerasyon terapinin içine oturtuyorlar. Çünkü bütün terapilerin takılıp kaldığı nokta şudur. Gelirsiniz işte iki ay, üç ay, beş ay işte sürecine göre hangi ekolde ya da işte eklektik mi çalışıyorsunuz terapiye vesaireye. Bire kendi içinde bunu hayata uygulamadığı sürece hiçbir işe yaramaz. Evet. Bu da burada... Peki güzel bir kapanış bir olmuş, olmuş, oldu. aslında son e, cümlede oturmuş oldu. E, bu programın da sonuna geldik ve e, seni e, bu yaz itibariyle bir e, bu mevzuyu çok daha derinlemesine e, çalışmaya devam etmen için Aynı. doktoraya göndereceğiz. Evet, aynen. E, döndüğünde yeniden umarım e, seve seve yine böyle 3 4 5 <gülüyor> e, programlık bir seri halinde sohbete bekleyeceğiz. Teşekkür Katıldığın ederim. Katıldığın için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür 4 ederim, hafta sağ olun. E, boyunca katıldın. Teşekkürler. Hindistan'a evet. göndereceğiz. Hindistan'a yani. göndereceğiz. Evet. evet. evet. Hindistan'a göndereceğiz öyle. Amerika'ya değil. <gülüyor> evet. evet. Ee, Çok teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür ederim. İncelen Kültür'ün e, bu haftada sonuna geldik. E, İncelen Kültür. Gmail.com e, mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatarak aynı zamanda programın önceki kayıtlarını da Facebook sayfamızdan ve radyonun podcastinden de e, şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi günler. İyi günler.